وسيد الدعاة إلى مكارم الأخلاق نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين المحجلين ومن تبعهم بإحسان ووالاهم بصدق واهتدى هديهم ikhlasin ila yevmi din. Hücün Selefi Salihin akidesi dersinde 11. asıldaydık. 11. asıl neyle ilgiliydir? Ehl-i şünnet yönteminde adab ve ahlak yöntemi. Ehl-i şünnetin itikadında adab ve ahlak yöntemi. 2. dersindeyiz. 1. dersi giriş yaptık. Ahlakın önemi. Bugün metinlerden aynen okuyacağız. Ondan sonra açıklayacağız. Birinci meselemiz iyiliği emredip kötülükten nehyetmek. Bu birinci meseledir. Bunu özellikle alimler ön plana koyar. Neden? Çünkü bu ümmetin özelliği bu sifattadır. Bu maddededir. Bu ölçüdedir. En önemli ölçülerden birisidir. Bu ümmeti diğer ümmetlerden farkını bu gösteriyor. Eyliğe emredip kötülüğü neyetmek. Bu ümmetin sembolüdür. Olması olmazdı. Şimdi kardeş yine okuyacaktır. İnşallah biz devam ederiz. Ehl-i ve Cemaat'in hedef ve ahlakı. Selef-i Salih'in ehl Sünnet ve cemaat akidesinin temel esaslarından biri de emir bil maruf nehyanil münker, yani iyiliği emretmek ve kötülüğe engel olmaktır. Evet, o kadar mı? Yo, sen devam et Metin'e. Ehl-i Sünnet, bu ümmetin hayırlı ve istikamet üzere olma niteliğinin bu mübarek ilke sayesinde baki kalacağına ve bu ilkenin İslam dininin en büyük sembollerinden biri olduğuna inanır. Onu, Müslümanların cemaatinin, birliğinin ve devletinin muhafaza edilmesinde önemli bir vasıtı olarak görürler. O, Peygamberlerin, Allah'ın salat ve selamı onlara olsun getirdiği en önemli vazifelerden biridir. Sosyal hayatın, huzur ve düzenin sağlanmasında rol oynayan en önemli faktörlerden biridir. allah Teala şöyle buyurmaktadır. Siz, insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreden, kötülükten men eden ve Allah'a iman edersiniz evet iyiliğe emredip kötülükten nehyetmek el emru bil ma'rufi ve nehyi anil munkar bunu iyi ezberleyin iyi bilin çünkü bazı alimler demişler ki İslam'ın şerti altıdır altıncıyı da bunu sokmuşlar İslam'ın şartı kaçtır beştir çocukluktan ezberliyoruz bunu. Bugün de altıncıyı ekleyin üzerine. o kadar önemlidir bazı alemler bunu altıncı madde kabul etmişlerdir yani bir musulmanın altıncı madde nedir yani bir musulmanın olması olmazıdır şartında anlamı budur şart nedir olması olmazdır yani bir tane derse ben İslam'ı kabul ettim o zaman bunun boyunun borcudur nasıl namaz zekat Hac oruç, borcudur üzerimize Eylik'i emredip kötülükten nehyetmekte bir Müslümanın boynunun borcudur. Bunu böyle bilmemiz lazım. Bunu böyle bilsek ne oluruz? Yer üzerinde cennete gireriz. Ahirette cennete gireriz. Yer üzerindeki cennet nedir? Allah Teala senden razı oldu. Yer üzerinde Allah senden razı olsa sen asr-ı saadeti yaşamışsın. Birinci asr-ı saadet gibi. Yer üzerinde Allah kimden razı oldu? Ashab-ı Ne dedi? Radıyallahu anhum ve radu Allah olardan razı oldu. Çünkü onlar Allah'tan razı olmuştur. Şart budur işte. Allah senden ne zaman razı olur? Sen Allah'tan razı olacaksın. Sen Allah'tan ne zaman razı olacaksın? Allah'ın bütün istediğini, kriterlerini, emrini, yasakını yerine getireceksin. Yani mükemmel kulluk görevini yapacaksın. Mükemmel bir kul olursun. O zaman ne olur? Allah senden razı olur. Yer üzerinde cennete girdi. Bu neyle ne olur? Buna ayet cevap veriyor. Sahabe oldu. Ama burada da ayet cevap veriyor bize. Ayette diyor ki Allah Subhanahu ve teala Ali Umran surası 113. ayet. Bunu da ezberleyin. 113. 110. ayet. Kuntum hayra Ümmetin uhricetliğine siz en hayırlı ümmetsiniz Ademoğluna geldiniz. Gönderildiniz. Yani Adem aleyhisselam'dan ahir zamana kadar ne kadar ümmet var ise en hayırlısı biziz. Şükür etmek lazım. Bir böyle ümmet değil. Ama bu şükür neyle olur? İçini doldurmakla olur. Yani biz hayırlı ümmetiz neyle kriterler yerine gelsin? Ben Müslümanım şartları yerine getirmesen ne biçim Müslümansin? Demek ki altıncı şart nedir? Eğilere emredip kötülükten nehiyet İşte ayet de bunu diyor. Diyor ki kuntun khaira ümmetin Neyle? Cevap veriyor. Şartın cevabını veriyor. Birinci şeyin ayetin bir tarafı. Şerktir. İkinci tarafı cevabı şerktir. Ne diyor? Te'murûne bil ma'rufi ve tenhevne anil munkeri ve tu'minûne billâh. Üç tane burada hayde var, kriter var. Biri eylığa emrediyorsunuz, kötüleğe nehyediyorsunuz. Ya e adam diyor ben bir Hristiyan da gördüm, eyiye emrediyor, kötüleğe nehyediyor. Ben bir atayisi de gördüm, eylığa emredip de nehyediyor. Yani ne kadar şer, paket değil olur ki bir konuda olabilir. Doktora gidiyorsun dür, içki içmez herhalidir. E Bu iyiliği emretmektir, kötülükten yasaklamaktır. Bir konuda olabilir. Ama bunu Allah Teala bir kayıtla bağlıyor onu. O da nedir? Tüminune billah. Siz en hayırlı ummetisiniz. Eylülüğü emredip kötülükten ne edersiniz? Ve Allah'a inanıyorsunuz. Ne demektir Allah'a iman etmek? Yani Allah'ın emirlerine, yasağlarına inanıyorsunuz. Allah için kötülük emrediyorsunuz, Allah için eğil emrediyorsunuz, Allah için kötülükten nehyediyorsunuz. Bu çok önemli meseledir arkadaşlar. Bunu bilmemiz lazım. Her şey innel a'malu bin niyet. Bütün emeller niyete göredir. Onun için bir tane insaniyet içi yapıyorsa, evet karşılığını insaniyetten bular. Adam dünya kadar insaniyete faydası olsa o iman etme misallatü nedir? Cehennemin dibindedir. Tereddütsüz. Bakmayın televizyonda profesörler istediklerini cennete gönderiyorlar. Böyle keyfi değil orada. Orada ince bir terazi var. Neyi tertar? Miskal-i zerre. Zerre nedir? Gözden görünmeyen bir şeydir. Öyle okuttular güzel değil mi bilimde? Gözden görünmeyen ecri, günahı tartan bir terazi var. Sen ne için yaptın bu işi ben insaniyetçı yaptım Evet Allah da adildir adaleti gereği senin için seni yüceltir insaniyetin önünde örnek her zaman dediğimiz gibi Edison elektriki bulmuş kim içi bulmuştur İnsaniyet. karşısını almış mı almış. Neyle almıştır her parayla değil her çeşit şey para aldı, bitti gitti. O gün yedi harcadı. Ama bugün de her çeşit edison diyor. Dünya bitene kadar da karşılığını olmuştur. Bu da Allah'ın mutlak adaleti yereydi. Ama bir tarafta ne var? Allah'a iman etmediği için ne var? Cehennem ateşi var. Einstein ne yapmıştır? İnsaniyet için bir kural koymuştur. Yer çekimi filan vesaire. Bütün buna onun için bugün de yakışmaz bize. Bir de ben insaniyet için bunu böyle yaptım. İnsaniyet için yapmışsan senin o terazide bir şeyin yoktur. Onun için insaniyet kelimesini kaldırmamız lazım. Biz neden? He? Sözlükümüzden. İslamiyet'te yoktu insaniyet için bir şey. Bu Hristiyan toplumundan batı imansız batı toplumundan bize gelen bir şeydir. İnsaniyet için diye bir şey yoktur. Bizim için her şey Allah için var. Allah için yapıyoruz bunu. Allah rızası için yapıyoruz bunu. Bu dünya Allah kurmuş, kuralları da Allah vermiştir. Biz her şeyi Allah için yapıyoruz. İnsaniyet için yapan karşılığını bulur. Onun için Allah Teala diyor ki, siz en hayırlı ümmetsiniz. Eylül'e kötülüğü yasaklıyorsunuz bu Allah'a inanıyorsunuz. Bunu da Allah için yapıyorsunuz. Allah'a iman iman nedir yani? Hesap gününe imandır. O teraziye imandır. Cennet cehenneme imandır. Onun için biz Allah için yapıyoruz. Eyidir, eyliğe emretmek bu kuntum hayre ummetin uhricet lin nas. <küntum> Hayriyye. nedir? Yani bu her hayr ümmettir. Bu bir semboldür bize verilmiştir. En hayırlı. Bu neyle devam eder? Şertleriyle. Şertleri nedir? Eylik emredip kötülükten nehir edeceğiz. biz Müslümanız, Eylik emrettik kötülüğü nehyettik. Yüz desek Musulmanız. Yüz kimlik kaldırsak. Yüz şakal bıraksak. Şarvar girsek. Biz bu hayırlı alabilir miyiz? O ümmete mensup değiliz. Evet, Müslümanız. Nasıl diye düz Müslüman? Düzüz. Ama istiyoruz o kafileye, sahabe birinci kuşak kafilesi ve bugüne kadar devam eden kafileye katılmak için hayriyeye nail olmak için ne yapacağız? Eyliğe emredip kötülükten nehyederiz. Eyil bunun önemi nedir? Bunun önemi çok büyüktür. Birinci önemi Allah senden razı olur. İkinci önemi bu ümmetin hayırlılığı devam ettikçe Allah'ın rahmeti üzerimizde olur. Bütün günde bu iptal olduğu için bak rahmeti çekilmiş üzerimizde. Her yerde bak musulman nedir? Çesiliyor, biçiliyor, patlatıyor, öldürüyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dedirici Dedi bir gün olur ümmetler, dünya toplanır sizin üzerinize. Nasıl bir dernekte, bir düğünde yeme, koyulu ortaya her çeşit eliniz durur o tabaktan bir şey alsın. He? Bütün ashab-ı kiram dikkatlerini çekiyor. Ya Resulallah soruyorlar. Biz o zaman da azınlığız her şey gelip başımıza vurup elimizden alıyor. Hayır diyor. Siz çoksunuz. Ama işe yaramaz çok. Örnek de veriyor. Selin getirdiği sel, yağmur seli. Önüce ne getirir? çerçöp Ne marangoz faydalanır ondan ne odunçı faydalanır ondan ne kondu yapan der bir şey buluyor bu zaman yarasın bana. Çer çöpü getirir, hiçbir şey yaramaz. Böyle, onlar çer çöp gibisiniz. E bir de böyle bakıyoruz, Müslümanlar çer çöp. Neden? İşte iyiliği emredip, kötülüğü nehyetime bırakmışız. Onun için, bu ümmet güclü kalmak için, bu ümmette disiplin kurulmak için, bunu olacak devam edecek. Tarihe bakıyoruz 1400 sene. İslam tarihine. Neden 1400 sene? Çünkü İslam tarihi İslam devleti kuruluşuyla hesap olmuştur. O da hicretle beraber. Resulullah ayağını Medine'ye bıraktı. Mübarek ayağını sallallahu aleyhi ve sellem İslam devleti kuruldu. İlk işi nedir? İslam devletinin merkezini. Bugün de neye mukabildir? Tabir caiz ise tabii hükümet konağını, yanda parlamentosunu, yanda Başkanlık sarayını kurdu. O da nedir? Allah'ın evidir. Allah'ın evidir. İyidir, dünya ilerledi, hep Allah'ın evinde amel edeceğiz, hayır. Ama Allah'ın evi esas kalacaktır. Allah'ın evi davet, Allah'ın evinden çıkacaktır. Yok böyle derneklerden. Böyle davet, derneklerden çıkan davette bereket olmaz. Bereket Allah'ın evindedir. Bunu düşman bilmiştir. Onun için kapatmışlar Allah'ın evini. Yasaktır. Aslında bu dersler Allah'ın evinde olması lazım. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gibi yaptığı gibi. Eydir ben İslam devleti kurdum bugün de Türkiye Cumhuriyeti'nde diyelim. Yan başka bir ülkede. İslam devleti ne yapacak? Camide mi yapacak? Hayır. Parlamentosu olacaktır. Ama parlamentosu, parlamentonun yanında olmasa olmaz var cami. Azan okundu. Her şey biter. Yen de parlamento sistemi namazların zamanına göre kurulur İslam devletinde. Bütün faaliyet camiden başlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başladığı için. Cami ne yeridir? Eyliğe emredip kötülüğü nehyetmek. Eydi bu nereden çıktı? E bu paketin ta kendisidir. Allah'ın emirleri nedir? Eyliğe emretmek. Yasakları nedir? Kötülükten nehyetmektir. Paket budur. Şeriat budur. Allah niye diyor namaz kılır? Bizim için. Namaz kılmasak düşman başımız üzerindedir. Sinsidir. Görmüyoruz onu. Alır bizi götürür. Beş vakit kılacağız. Gafil olmayalım. Allah her şeyi emretmiş bizim lehimize. Her şeyi de bizden yasak etmişse bizim lehimize. Onun için iyiliğe emretmek, kötülükten yasaklamak nedir? İslam'ın en büyük sambollarındandır. Bu sambol da kalıcıdır. Kıyamata kadar devam eder. Ne zaman bunun ehli olduk? Zefer bizim üzerimize gelmiştir. Allah Teala'nın dediği cibayette وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ muminin Bizim üzerimize vaattir, sözdür, müminleri zefere kavuşturur. Mümin nedir? Hebe altı şartı yerine getirecek. Eylülüğü emretmek, kötülüğü nahiyetmek, hayriyedir, hayırlıktır. Onu yerine getirmektir. Ondan sonra bu ümmet devleti, cemaati, toplumsal birbirine bağlamak için ne lazım? Eylik kötülükten nehyet var. Herkes dese bana ne? Ne olur? Batarız. Örnek bücün. Örnek Türkiye değil ha. Dünya İslam alemini veriyorum size. Ufkumuz genişti. Artık eskiden at gözlüğü dağmıştık, dünyada Türkçe var diyordu. Hayır, dünyaya bakın. Değil mi? Zaten bu da bir düşmanın siyasetidir. Müslümanları ne yapmışlardır? Dini yok etmişler, ondan sonra demişler, en iyisi Osmanlı dinidir, en iyisi bizimkidir. Hatırlarsınız. Bundan 30 seneye kadar önce, 25 seneye kadar önce biz derdik. Şu anda biraz ufuk genişliyor. Dünya varmış diyoruz. Onun için dünyaya bakarım, dünyadan olmuştur, halimiz perişan olmuştur. Neden? Çünkü iyiliği emredip kötülüğü nehyetmeyi bırakmışız. Cemaatimiz tamam olsun, cemaat tamam oldu, devlet tamam olur. Devlet tamam oldu, heyriye bizim üzerimize gelir, o zaman yer üzerindeki cennette yaşarız. 13 alimler demişler, yer üzerinde bir cennet var. Ona girmesen, ahirette cennete giremezsin. Bu cennette nedir? Allah rızası gönlünde olacaktır. Allah'tan razı olacaksın. Allah'tan razı olsan, hakiki kul olursun. Mahpus sonaya seni tıkarsalar, sen cennettesin. Çadırda yatsan, sen cennettesin. Cennet o değil, ben şatoda oturuyum, bahçalar, meyveler. Cennet saadettir. Saadet de buradadır. O dünya saadeti, maddi meseleler cüzidir. Ama asıl mutluluk buradadır. Ne kadar zengin adam var, burası mutlu değil, parası onun düşmanıdır. Ne kadar evladı çok insanlar var, Allah yolunda değil, evletleri onun düşmanıdır. Yani adam var, adam var, saltanatı var, koltuğu var. Bu koltuk ona düşmandır. Bir halkının halkıyla savaş açmışsa koltuk ona düşman değil mi? Gördün işte. 40 sene süren hükümler vardır. Ne oldu? Üf, gitti. Gider. Çünkü sen halkınla barışık değilsin. Kim halkıyla barışık olabilir? Kim? Allah'tan korkuyorsun. Delil, bizim delilimiz var. Karşı tarafın delili yoktur. Bizim delilimiz, karnımız bayazdır. Olakçı simsiyahdır. 1400 sene bizim karnımız süperdir. Değil bizim toplumumuz. Bizim toplumumuzun şemsiyesi altında yaşayan diğer dinler ve diğer gruplar neydir? Her zaman zirvette mutlu yaşamışlar. Ama onların karnaları nedir? Simsiyattır. İlk bayaz adam ayağını koydu Amerika'ya. O günden katil başladı Amerikanlar kesiyorlar. Yerlileri. Nerede o yerlilerin nesilleri bile şey onda az, azdır. Ondan sonra biraz güçlendiler. Kendilerini kestiler, bittiler. Ondan sonra başladılar, dünyayı törpüller. Bir güne kadar devam ediyor. Avrupa, Britanya, İngiltere aynen şeyi yapmıştır. Nereye gitmiş? Ne yapmıştır? Sümürgenlik yapmıştır. Efendi, çöle sistemini kurmuştur. Belgesellerde görüyorsunuz, Afrika'dan boynunda zincirler çöleleri getirip Amerika'da aynen seni yaptı. da bugün siyahlar nedir? Bir tane siyah Amerika adasında yoktur. Hepsini köler yapardılar. Ondan sonra Amerika'nın yarı toplumu siyah oldu. Zaten yarı toplumu da neydir? Amerika, Çim, İngiltere, Avrupa'da e, kötü ahlaklı e, şeydir. E, bozuk fıtratlıdır. E, Avrupa bundan kurtarmak istiyor, onu ne yapardılar? Sürgün yapardılar Amerika adasına. Çünkü orada bir gitti, oradan daha dönmek için döner ya? Uçakla 13 saatte bir günde gidiyorsun. <gülüyor> Avrupa'dan en az 10 saatte gidiyorsun, okyanusu kesiyorsun. Bir dakika sen ona hayatta dönemezsin. Ne yaptılar? İşte bak bunların DNA'sı bozuktur. Niye bozuktur? Çünkü fıtratı bozuk adam zeki de olabilir. Onların zeka var da ama fıtratları düzelmez. Her zaman Rabbena hebbena diyenler. Onun için bunların sistemleri böyledir. Evet. Bizim tarihimiz nedir? Saltanat kurmuşuz. Dünyaya hakim olmuşuz ama adaletle, şefkatle. Burada tarih dersi versak saatlerce konuşuruz. ama kısacası bizim karnımız bayazdır. Evet. Onun için bundan dolayı bu en önemli meselelerdendir ondan sonra da bütün peygamberler bütün peygamberler elçiler neyle gelmişler iyiliği emredip kötülüğü yasaklamakla gelmişler neden çünkü dedik ki bir tane emrediyorsa yani Allah'ın emrini diyor yasaklıyorsa Allah'ın sen diyorsun kardeşim içki içme yalan söyleme bu nedir Kötülükten nehyetmektir. Kimse ne demiş yalan iyi değil. Ya e Allah Teala diyor yalan iyi değil. Demek ki İslam'i tebliğ etmektir. İslam'i tebliğ eden ne olur? Allah'ın adamıdır. Allah Teala onu şey yapıyor, kullanıyor. Evet, şimdi burada evet, o şey okuyalım, sonra o dibi notu açı okuyalım. İkinci şey okuyalım. Evin üstünde İyiliği emretme ve kötülüğe engel olmanın, ümmet üzerindeki sözlüğü ve fiili en büyük vazifelerden biri olduğuna inanır. Herkes gücü oranında bu vazifeyi yerine getirir ve bu konuda maslahata itibar edilir. Ehl-i Sünnet, iyiliği hem genel anlamda hem de detaylarına inerek emreder. Allah Teala'nın haramlarını, koruma, haramlarını korumak ve onun çizdiği sınırların çiğnenmesini engellemek amacıyla da kötülüğe mani olurlar. Bu vazife, zulüm ve fısk ehline karşı bir cihattır onun yerine getirene mükafat, terk edene ise ceza vardır. Ayet-i kerimede, sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Diğer bir ayette, hepsi bir değildir. Ehli kitap içinde istikamet sahibi bir topluluk vardır ki, gece saatlerinde secdeye kapanarak Allah'ın ayetlerini okurlar. Onlar Allah'a ve ahiret gününe iman ederler. İyiliği emreden, Kötülükten men ederler. hayırlı işlere koşuşurlar. İşte bunlar salih kimselerdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmaktadır: Sizden kim bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin. Buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle buuz etsin. Zira bu imanın en zayıf halidir. Evet, şimdi biz dedik ki eyleğe emretmek, kötülükten nehyetmek en önemli vaciplerden birisidir. Çünkü İslam'ın şerti gibi dedik altıncı şertedir. Eydir bu sadece yetinmiyor. Bu ümmetin üzerine de vaciptir. Yani ümmetin üzerine vaciptir. Benene yoktur ümmette. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki biz bir ümmetiz aynen şuna benzeriz iyiliğe emretmekte kötülüğü nehyetmek sistemini Resulullah bir güzel hadisten açılıyor. Diyor aynen bu toplum şuna benzer bir tanesi diyor bir cemi yola koyulmuş o cemi de üsttekiler bir de altacılar var tabaka tabakadır cemi altacılar cemiyi kazıp tekrip ediyorlar üsttekilerine haber geldi siz üsttekiler yani daha paralı yerdir üsttekiler altacılar cemiyi tekrip ediyorlar Üstekiler ya bize ne biz üsteyiz zaten deseler ne olur e demi delik oldu, cemi batar. Üsttekiler de batar, alttakiler de batar. Alttakiler niye cemi delik ediyorlar? Çünkü sefih insanlardır. La ubalidir, vurdum duymazdılar, avamdılar. Avam budur sıfatı. Avam kendi çıkarını ani düşünür. Ümmetin geleceğini düşünmez. Kim düşünür? Aklı selim insanlar. Onun için ümmetin üzerine Resulullah diyor nedir? Eylül emretmek, çötülüğüden nehyetmek vaciptir. Neye göre vaciptir? İşte bu örneğe göre. Yani biz bir tane gördük, kötülüğü yayıyor. Ya bana ne, bize bana etkisi yoksa beni etkisi yok ben ilgilendirmez. Sene gelir muhakkak olan şey. Bu ümmet batar. Allah'ın gazabı geldiğinde, nikmeti geldiğinde, rahmeti çekildiğinde. Sizi ayır, ayırmaz. Pirinç gibi ayırıyorsun şeyini. Geldi o ülkeyi kapsar. Geldi o yüreği kapsar. Rahmat çekildi hepsinden çekilir. Onun için salih toplum olmak için ne yapacağız? Salihlerimizin yanında olacağız. Onlara destek vereceğiz. Bozguncuların ellerine vuracağız. Vurmadıkça bizim başımızda her yoktur. Onun için bu ümmetin üzerine bir vaciptir. Önce ümmet İslam devleti halifenin en büyük görevlerinden budur. İslam'ın şartı ise halifenin en büyük görevi iyiliğe emretsin, kötülükten yasağlasın. E, Raşid halifelerde, Hazret Ömer'de bunu ilk önce yapanlardan iyidir. Devletin düzenini koruyordu bunu nereden başladı Hazreti Ömer? Çarşıda başladı. Çarşıda ne yaptı? Çarşıda özel ashabtan ehli elimi çarşıda dolaştırma mükellefiyeti verdi. Sen çarşıda dolaş. Çünkü bütün kötülükler nerede olur? Çarşıda olur. Toplum yerinde olur. Sen dolaş. Bak çarşıda ne yanlış olur, düzelt. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu yapardı. Resulullah yürürdü çarşıdan. Bakardı bir tane mal satıyor. Bu malı kaça veriyorsun? Bu mal bu kadar. E bu mal o, o o kadere değmez diyordu. Bak bu mal kalitesi düşüktü. Niye bu kadere veriyorsun? Bu nedir? Düzeltirdi. Bir gün malı, vakti çok güzel maldır, hurmadır. Elini vurdu alttan çıkarttı. Alttakçılar bayattır. Niye böyle? E yağmur vurdu. O zaman yağmur vurduysa karıştır onu. Alan bilsin ne alıyor. Yok eğileri üste koymuşsun. Bütün hafta pazarlarında da var bizim. Öne düzmüş hepsini, arkadan tak tak hepsini çürükleri sana doldurur, eve gelirsin yarına kalmaz. Bu nedir? Bunu emir bil ma'ruf ve ne'l-munkar'dır. Hazreti ne yaptı? Özel adam maaşla burada dolaştırdı, yende yani de gönüllü. Dolaştırdı, çarşıda eylığı emretsin, kötülükten nehyetsin. Önce tacirlerin başına kılıç gibi durdular. Çünkü tacirlerin en büyük e, şeyleri tüm olur fitneleri e, mal olduğu için şeytan onlara musallat olur. Onlara devlet vermemesi lazım. Eidir bugün de İslam devleti ise İslam devleti var ise inşallah sistem kurulur biz de akıntıya uymak zorundayız. Ama bugün de İslam devleti yoktur. Biz ne yapalım? E Yoksa biz bize ne diyemeyiz. Biz de yapacağız zorundayız. Biz de bunu yapacağız. Her yere gideceğiz. Ben sen gittin hafta pazarına, baktın adama, ya kardeşim diyeceksin. Müslümansın evet, ahirete inanıyorsun evet, kabir azabı teraziye inanıyorsun evet. He? E bunu niye böyle yapıyorsun? Bak caiz değil Resulullah, tatlı dilden anlatacaksın onu. Bu nedir? Eyligen ve Ha isticabiyle etmez, o senin işin değil. Yanında bir tane var ya boşver sen bunlara ne anlatıyorsun bunlar zaten ne anlarlar. O bu yanlıştır. Bu şeytanın yoludur. Planidir bizi elimizi bıraksın. Biz görevimiz söyleriz. Tutmasa karşı tarafı ben kazanıyorum. Allah bana şey vermiştir avantaj. Ben görevimi yapıyorum. Hasan amellerim artıyor terazide. Ben ümmete faydam oluyor. Ümmette bak ne diyor ayette burada. Birinci ayette. Ne diyor? Ali İmran'da 104. ayette "Vel tekun minkum ummetun." Arkadaş okhudu. "Vel tekun minkum umma." Sizden bir ümmet, ümmette sizden bir azınlık olsun. "Minkum min lit Yani bir azınlıktır. Mesela bu odada çık kardeşler hepsi giderken bir 5-6 tanesi kalsın için moralolarına. Bu "min" oldu. Anlatabildim mi? "Minkum" ümmette her zaman bulunması lazım bir kısım grup onlar da emri bil ma'ruf ve nehe al grubudur. Onun için İslam devletinde bugün İslam devleti kurulsa ne var İslam devletinde? Polis var. Polisin görevi nedir? Disiplini sağlasın toplumda. Ama polisin de neleri var? Çeşitleri var. Düz polis var, Tarakul polisi var, Asayiş polisi var vesaire gidiyor. Bir de İslam Devleti'nde ne var? Emri bil ma'rufu en neyil an nunker polisi olacaktır. Eylik emredip kötülükten nehyedecek polis. Bizim ülkede vardır mesela Irak'ta. Ne vardır? Adı böyle değildir tabi. Ne derler? Adap polisi. ahlak polisi. Yani bir tane baksaydılar kısa elbise girmiş kadın polis yasaktır yasa, yasa, yasa, yasa, derdir. Gök, arabaya koyar diye evine götürdü. Bir daha böyle çıkmayasın derdi. 1970'te bizim ülkede yeni model çıkmıştır. Farlar uzatıyorlar, polis yakalıyordu, kim uzatıyordu, mekmetlik kesiyordu farını. Saç uzatıyordu sana Anlatabildim mi? Bular vardır. Ama bu Allahçı yapılıyor, yapılıyor. ayrı bir meseledir. Ama İslam devleti olsa bunlar hepsi olur. Bu adet polisi ümmetin neyidir? Görevidir. Ondan dolayı alimler diyorlar ki Emr bil ma'ruf ve ümmet üzerine nedir? Vaciptir, olmasa olmazdır. Bu ümmet hep bunu üstlenecektir. Bugün de İslam devleti yoksa kim halifenin varisleridir? He? Ha? Resulullah'ın varisleri alimler. Ulul emr kimdir? Alimlerden yöneticilerdir. Yöneticiler yoksa alimlerdir. Hatta racih olan ehli Şünnet görüşünde Ülül emir alimlerdir. Çünkü yöneticiyi de alimler seçer. Ehlil hal vel akıd seçer. Onun için bugün de alimler bu ümmette olması lazım. İyidir alim nedir? Alim aynen diyor ki eski alimler demişler alimler bir memleketin bir toplumun neydir Aynen tuzudur. Tuz nedir? Yemeği bozulmaktan kurur. Eskiden eti tuzlarmışlar. Yemeği tuzlarmışlar. Ne olsun bozulmasın eğer tuz bozulmuşsa ne olur? Şimdi ümmet bozulmasın diye tuzlarsın. Tuz bozulmuşsa ne yaparsın? E bir günde o gündeyiz maalesef. Alimlerimiz bozulmuştur. Bu görevi bırakmışlardır. Yen nefis için, yen işte tembellikten, yen korkudan, yen işte halk kızmasın bize. Bugün de imamlar camilerde birçoku, bırak da birçoku düz imamdır. Yani imam hatibi bitirmiş, getirmişler imam olmuş. Şu anda biraz diyanet kriterleri artırdı. Allah razı olsun inşallah daha artırır. Cami imamı aslında imam hatibli istemiyoruz biz. En azından ilahiyetçi olacaktır. En azından. Bir de bu neyleseler özel medrese okutacaklar olar. Kiraatlar olsun, elfaba olsun özlerinde. Cami imamları bile diyorsun onlara gelin işte Allah'ın bak şey yapın ya diyorlar tamam doğrudur bu doğrudur bu gerçek değil bu bid'ettir bunun aslı yoktur ama biz yapamayız. Şikayet ederler müftülüğe maaş, şeyimizden oluruz. Vazifemizden olur. Cami cami cema şey cemaat kabul etmez. Gördün mü? Biz Allah'ın razılığı önemlidir yoksa cemaatin razılığı. Zaten cemaat alemdir. Cemaat diyor ben istediğim gibi bir din istiyorum. Eğer biz onlara bıraksak işte ne olur halimiz bugün? Hücum fatura. Sonuç bugündür. Ama olmamak için biz ne yapacağız? Eylığa emrederiz. İşte Ali Ümran 104. ayette de şöyle buyuruyor Rabbimiz. Vel tekun minkum ummetun sizden bir bir kısmınız. He? يدعون الى الخير ve emrûne bil ma'rûfi ve nehdevne anil münker. Sizden bir azınlık devamlı olsun. Cörevü budur. O da alimlerin, davetçilerin cörevüdür. Ne yapsılar? يَدْعُونَ اِلِى الْخَيْرِ Hayre davet ettiler. Hayr nedir? İslam'dır. İslam nedir? Şeriat paketidir. Şeriat paketi nedir? Allah'ın emirleri, yasakları. Başka bir şey yoktur. O kadar basit. Hayre davet et. Hayre davet etmek ne ister? وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ Şimdi emir bilma'ruf ve ne anil münker hayra davet etmektir. Ama burada vav koydu Rabbimiz وَيَأْمُرُونَ Yani ayrıldı. Yani bu ve bu. Ne için? Yoksa aynandır. Ha olabilir. Ben şu anda burada hayra e davet ediyorum sizi. Ama kendim bu ameli işlemiyorum. Gördün mü? emir bilme'ruf ne'ye yukarı yapmadı. Ben vaaz veriyorum, İslam dini öyledir ama sokakta çıkıp onu uygulamıyorum. Gördün mü? Hayre davet etmek yetmez. Hayre davet etmenin de içini dolduracaksın. İçine eğilen dolar, eylüge medip kötülükten ne eğileceksin. Ben diyorum mesela ben bugünden. günden işte güzel Müslümanın sıfatları bular bulardır. Hakiki muminin sıfatları bulardır. Çok güzel anlattım. Ama bunun içini doldurmasam o sıfatları bildim. Bana bir şey yarar mı? Terazide benim bir şeyim ağır yapar mı? Yapmaz. O zaman hiçbir şey yaramadı. Altını dolduracağız. Onu hiç ayette ne diyor? Veltekun Minkum ummetun yed'un ila'l hayri ve ya'murun bil ma'ruf ve Bunu uygulayacaktır. Eydir. Bu bunun cevabı ne geldi? Ne oldu? Yaptız ne olur? Ve ulai kahumul İşte olar müflihtiler. Muflih nedir? Faraha Feraha ermişler. Kim ferah alır, kurtuluyor. Kur'an-ı Şerif'e ve men zuhziha anin nar ve udkhil el cenne faqad fas. Ayet cevap verin. Kim ataştan böyle kıvırdadı biraz o tarafa gitti. Sırat nedir? Kıldan ince, kılıçtan keskin. Geçtin üzerinden kurtardın. Sıratı geçtin cennete girersin. Ve udkhil el cenne faqad fas. Oğul kazanmış. Gerisi nedir? Ataştadır. Kazanmadılar. Ne kadar ilmi var ise kazanmaz. Dünya kadar kitap bıraksın ameli yok kazanmaz. Ya ben elmi faydalı bir elim bıraktım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki oğlu ölür, üç ameli kalır. Salih evlet, faydalı ilim, sadaka cariye. Faydalı elim koydum. Bir sürü kitap yazdım. E ama sen amel yapmamışsın. O kitaplardan insanlar fayda görse senin için sayet tıklamaz. Tıklasa da bugün için tıklar. Dünyada evet diğerler filan o iyi, iyi bir kitap yazmıştır. Allah rahmet etsin de deseler o rahmet sana varmaz. Neden? Çünkü amelin yoktur. Terazi amel tartar. Başka bir şey tartmaz. İçini doldurmamışsan amel değil. İçini dolduracaksın. Evet. Bir diğer ayette de ehli kitabı anlatırcan aynı Ali umranda 113 114'te leysu sawa min ehli'l-kitabi ummetun qanitatun yatuna ayate'l-ayet aya aya ayati'llahi hum aynen seviyede değil diyor Yahudi İsyancılar da. Hangi Yahudi İsyancılar kendi zamanlarında İslamiyetten önce onlar da diyor bir kısmı eğilgem ederdir, kötülükten nehy ederdir. namaz kılardılar, ibadet ederdiler. Yu'minun billahi ve ya'murun ve yu'minun ve ya'murun ve ve fil Demekti dediğimiz gibi her ümmet bunu ile gelmiştir. Her Her ümmetinde salahi kurtuluşu bunu ilendir. İyidir bu nasıl olur? Eyliğe emredip kötülükten nehyetmek. Bunun da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölçüsünü koyuyor. Bu, ölçüsü, bu ölçümde iyi fıkh etmemiz lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Diyor ki Men ra kum munkeran kim bir münker gördü? Kötü bir şey gördü. Ne yapacaktır bunu? Altıncı şart devreye girecektir. O da nedir? Kötülük ise nehyederim onu. Nehyetmem otomatik olarak ehlige emretmemdir. Değil mi? Kişisi birbirine otomatik bağlanmış. İşte İslam'ın nimeti budur. Resulullah burada bizim için ana çizgisini veriyor. Ana yol harites, eğlile emretip kötülüğü tenneh yetmez. Mera <gülüyor> amin, kum munkaran fal bi hu Bir munkar gördün elinle değiştiriyorsun. Yani geldim baktın yuvunda bir içki şişesi var, kaldır o içki şişesini, dök, çöpe at. Baktın bir arkadaşın bir şey yapıyor elinle, tut kaldır onu. Elinle emir bil maruf ve nehyi'l munkar yapacaksın. Sonra فإن لم يستطع yapamıyorsun bu günde ki Biz yapabilir miyiz? Bu kimin görevidir? Elinle değiştirmek. Elinle değiştirmek bu günde çok az olur. Kendi ülkemde olur. Kendi ülken bir müslümanın kendi devleti neresidir? Evidir. Değil mi? Evimde baktım televizyon açmışlar kaldırım televizyonu kırarım. Bu evimdir. Adam bir şey getirmiş bozarım. Kendi evimdir bu. Ama bunu dışarıda yapamıyorum. Bugün de halimiz budur maalesef. Ne yapacağız? Bunu kim yapar? Aslında İslam devletinin görevidir. İslam devletinde ne dedik? Özel bir polis var. Eylik emredip kötülükten nehyetme polisi. Ne yapar bu? İşte bir kadını gördü, alır, götürür yersen kurallara göre Allah'ın emrine göre girilmemişsin. Götürür onu, onu bir daha böyle çıkmayacaksın dışarı. Bir tane içki satır o dükkanı kapattırır. Bir tane sakta iş yapıyor onu tutar alır içeri. Vesaire. Biz bunu bugün de yapamıyoruz. Sınırlı yerlerde yapabiliriz. Eydir bunu yapamıyorsak yan gelip yatalım neslossa olsa kurtardık. Hayır. İçinci aşama geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cizgisini koymuş. Dur fe inlem yastatı Bunu da yapamıyorsan elinle fe bilisanihi Ki bugün de bizim en güzel yaptığımız budur. lisanınızla Tebliğ. Hafta pazarından başlayacağız. Herkes kendi semtinde gitsin hafta pazarına yani. Orada başlasın. Antrenman yapın. Bir de şeytan gelir ya insanlar ne dersen utanırsın filan. Yok. Hakkı teblihte utanmak yoktu. Ama ne var? Adabını bileceksin. Yok havadan gelmiş gibi lan diyeceksin bu nedir filandır. Sanki sen Şeyhül İslam'sın, islamsın. Panuni zamanında. He? Şeyhül İslam inmiş, müftü inmiş, piyasa şey, her çeşit şey bilir bu müftüdür. Neredeyse boyun kıldan incedir. Böyle bir şey yoktur. Adabında, uslubunda emir bil ma'ruf nehy yaparsın. Evinde yaparsın, toplumunda yaparsın, okulunda yaparsın, iş yerinde yaparsın, arkadaşlarına yaparsın. Her yerde yaparsın. Mesela biz bir derneğiz burada. Hepimiz Musulma şuurla insanlarız. Hepimiz İslam'ın şartlarını biliyoruz, kriterlerini biliyoruz. Ama bir arkadaşımız yanlış bir şey yapıyor. Ne deriz? Onu çekeriz bir kine. Kardeşim bu yanlıştır. Değil mi? Ha, benim nazım geçer üzerine arkadaşım bir gömle girmiş üzerinde bir artisinin resimi var. Kardeşim bu yanlıştır. İcab etse resimi kopartırım elimle. İbret olsun. Onun fıkhını bileceksin. Eydir bunu da yapamıyorsun. Fe illemi yastati' Fe bir kalbi üç aşam oldu. Bunu da yapamıyorsa kalbinle onu bozacaksın. Bugün de biz dev, devletimizde şeriat gitmiş yerine ne gelmiş. He? İnsanın kurulduğu kurduğu bir çerçepe bir düzen gelmiştir. Biz elden değişebilir miyiz? Değişemeyiz. Lisanımızdan çaba gösteriyoruz. Ama bitti mi? Hayır. Kalbimle, elim yetmediği yerde dilim, cücüm yetmediği yerde kalbimle onu inkar edeceğim. Buğz edeceğim. Bazen duruyorsun patronun önünde böyle yanlış emirler geliyor. Bu İslam'a karşıdır ama bir şey de diyemiyorsun. Yani devlettir, yani şeydir. Ne yapıyorsun? Kalbinle onu buğz edeceksin. Kalbinle inkar edeceksin. Bu diyeceksin yanlıştır. Resulullah da kalpten inkar etmenin de sifasını veriyor. Diyor ne diyor? وَذَٰلِكَ اَذْعَهُ iman. Bu da imanın en zayıf noktasıdır. En gücü noktası nedir? Akıl tağutun önünde diyeceksin yanlış yaptın. O da seni öldürecektir. Sen ne olacaksın? Şehidlerin efendisiyle denge olacaksın. Hazreti Hamze Allah'ın aslanıyla dengoladır. Şimdi bizi dinleyen kardeşler, her şey yarın tövkülür, suhaka derler. Abdullah Hoca dedi işte emir bil ma'ruf yapın. Krallar dökerler. Böyle de değil. Bunun da alemler diyorlar dört tane şartı var. Yani eyleye emretmek, kötülükten sağlamanın dört tane şartı var. Bu şartlar sende bulunmuyorsa yapman caiz değil. Bazen haram olur yapsan. Bak ters oldu. Yapamıyorsan şartlar bende değil o zaman ne devreye girer? Kalbimle boğaz ederim. Şartlar nedir? O dip notları şimdi. Kötülüğü engellemede dikkat edilmesi gereken şartların bazıları şunlardır. Bir, kötülüğü engellemeye çalışan kişinin neyi engellediğini bilmesi gerekir. Evet. İki, Bir, diyor ki kötünü engelliyorsan neyi engelliyorsun bileceksin. Yani sen gelmişsin adama diyorsun ya bu yaptığın iş yanlıştır. Sen o yanlıştır onun fıkrını bileceksin. Niye yanlıştır bu? Yanlış neye göre yanlıştır? Kriterler nedir? E Allah'ın dininde bu yanlıştır. Çünkü Allah'ın bak Allah'ının tersini demiştir böyle böyle hadis var, böyle böyle ayet var. Bunu da yapmışsın. Bunun da üzerine nehi var mesela diyor. Bunu bileceksin. Bazen bizim arkadaşlar geliyorlar seni bir şeyi inkar ediyorlar. Bilmiyor o meselede ihtilaf var. Bilmiyor o meselede iki tane, üç tane görüş var. O gözlüğü teki, tek görüş almış bana göre budur diyor. Hayır. Bileceksin. Onun fıkhını bileceksin. Onun için birinci şart bir müncheri yasaklamazsın illa ki bilersin neden bu yasaktır. Adalet mi? Adalettir. Neden? Çünkü karşı taraf senden nasıl bunu kabul etsin? Yani bir gün sen bir arkadaşına diyorsan sen bu ilacı al iyidir senin için. Neye göre iyidir bu ilacı alayım ben? ver bir, bir, bir, bir adama bir delil vereceksin. İşte bak benim doktorum bunu tavsiye etti bu hastalıkta. Bütün her şey bu ne diyorlar bu bunun için iyidir. Yani mütevatir olmuş mu? Yani bileceksin. Adam senden sorsa dese hayır. Bu şeydir yasak değil. Sen yanlış yerde yanlış şey arıyorsun. Nasıl cevap vereceksin ona? Delili vereceksin. Neden yasaktır anlatacaksın ona? eydir adam sana ayet hadis getirdi senden daha uyanık çıktı ayet hadis getirdi o ayet hadisinin yanlış ise adam sen doğruysan onun eline yanlış delil tutturmuşlar ona da cevap verme gücün olman lazım cevap gücü vereceksin ona neden yanlıştır neden sana yanlış anlatmışlar bunu bileceksin evet ikinci iki bir iyiliğin terk edildiğinden ya da bir kötülüğün işlendiğinden emin olunması gerekir. Evet. Bu çok önemli meseledir yine. İkinci. Yani bir iyilik terk olunmuş. Orada emir bil ma'ruf olmuyor. Bir kötülük de işleniyor orada. Nehi al munkar. Yani zannan değil. Adama gidersin dersin sen böyle kötülük yaptın. Ya diyor, ben yapmadım. Ben gördüm öyle. Ya öyle değil. Bildiğin gibi değil. Anlatabildim Mesela adamı gördün bir kadınla durmuş sokakta konuşuyor. Geldin de Allah'tan kork, kork, bilmişsin yabancı kadınla konuşmak haramdır, caiz değil filan. Adam diyor sen dedin yabancı benim kardeşimdir. Yani benim teyzemin kızdır, yengemdir. Değil mi? Yani bileceksin neyi emrediyorsun, neyi nehyediyorsun o hakikaten vuku bulmuştur. Eğer bilmesen hakkıyla ne olur? Sen yanlış yaparsın. Eylik yapmak yerine kötülük yaparsın. Sen istiyorsun dinlensin. Bu da bu etki tepki olur. Evet. Üçüncü. Bir kötülüğü değiştirirken başka bir kötülüğe neden olunmaması gerekir? Bu da çok önemli. Üçüncü. Yani ben bir kötülüğü, bir yanlışı düzeltirken başka bir yanlışa yol lazım. Başka bir yanlışı eklememem lazım. Yani Adam belki yanlış bir ibadet yapıyor. O ibadet yanlış ise ben bileceğim o yanlıştır. Ve ben ona doğruyu sunacağım. Eğer ben yanlışı sunsam, yanlışı aldım, başka bir yanlış sundum. Yani de ben sana geldim emri bilme'ruf yapayım. Başka bir şey yaptım, adamın üslubum yanlıştır, adama nefreti oldu, çin oldu aramızda, buğz oldu aramızda. O kuvvet bozuldu. Başka bir fitneye yol açtı. Olmaması lazım. Bu kriterler bizde bulunması lazım ki hatta hayriye dedir yerine gelsin. Evet. Dördüncü. Kötülüğü engellemek ondan daha büyük bir kötülüğe yol açamalıdır. Evet. Bu dördüncü de çok önemlidir. Bir kötülüğü engelliyorsun, daha büyük kötülüğe ne yapırsın yol açıyorsun. Mesela adam bir grupta çalışıyor. Bir cemaatle çalışıyor, yani bir derneğe gidiyor, yani bir cemiyete gidiyor. O cemiyette biraz hatalar var. Sen gelip bunlara gitme. Bunlar hatalıdır. E ama o o adamı tamam ben gitmeyeceğim. Sen ona alternatif te vermiyorsun. Çünkü senin o mükemmel cemiyetin, grubun yoktur. Adamı ne yaptın? Sokakta ortada koydun. Başka bir daha yol yolaştın. Yen yani adama diyorsun işte bu böyledir. Üslubun yanlış. Daha kötülüğe yol açıyorsun. Adam sana buğzedir. Nefret oluyor. Batıyor sözün ona. Etki tepki oluyor. Bu sefer daha böyüce, böyüce bir kötülüğe yol açıyor. Gel fitneye sebep olur. Bunlar olmaması lazım. Bunları iyi bilmemiz lazım. Evet. Bu da böyle. O bir paragrafa devam edelim. Zamanımız daralıyor. Sünnet bu önemli vazifeyi, vazifeyi terk etmenin, Allah'ın azabının ve cezasının inmesine ve onun lanetine müstahak olmaya sebep olduğuna inanır. Yine onu terk etmeyi, fitne ve fesadın yayılmasına ve ümmetin hayatında sapmaların oluşmasına yol açan sebeplerin en önemlilerinden biri olarak görürler. Nitekim allah Teala şöyle buyurmaktadır. Onlar kendilerine yapılan uyarıları unutunca biz de kötülükten men, etmeleri, biz de kötülükten men edenleri kurtardık. Zulmedenleri de yapmakta oldukları kötülüklerden ötürü şiddetli bir azab ile yakaladık. Diğer bir ayette İsrailoğullarından kafir olanlar Davut ve Meryem oğlu İsa diniyle ilanetlenmişlerdir. Bunun sebebi söz dinlememeleri ve sınırı aşmalarıdır. Onlar işledikleri kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Andolsun bu yaptıkları ne kötüdür? Evet. Şimdi burada biz dersin öncesinde dedik. Bu şeireyi, bu sembolik olarak altıncı e, şerti, İslam'ın şartını bıraktığına ne olur? Allah'ın rahmeti üzerimizden kalkar, azabı inir. Azab enmesine sebeptir. Delil nedir? Delili Allah subhanahu ve teala, A'raf surası 165. ayette şöyle buyuruyor. ma نَسُوا مَا ذُكِرُوا bihi." Nedjeyin alddine yanhouna <gülüyor> an ve axzne alddine zlemu bəzab bəiisin bima kanu yafsikum. Diyorsunuz, o kovmlar, eski peygamberlerin, biliyorsunuz bütün peygamberlerin kovmlarına azab indi. Hepsi istisnasız. Ama bizim bizim ümmeti azabı ahirete çevirmiştir. Çünkü biz onlar ceçici ümmetleridir. O azap indi bizim için örnek olsun. Biz kalıcı ümmet olduğumuz için kıyamata göre biz imtihanımız burada veririz. karnamızı o bir taraf alırız. <gülüyor> Diyor ki bunlar unuttular bizim emirlerimizi. Azap olana geldi. Azap geldiklerinde Çimi kurtardık? çim eyliğe emredip kötülükten nehyedir, onları kurtardık, diğerlerini batırdık. Gördün mü? Demek ki, bu toplumu azap inse bile, eğer biz eyleği emrediyorsak, Allah bizi kurur, kurtarır. Kurtarmadıysa, bir deprem geldi mesela, hepimiz yaşadık. 99'da mıydı? Şehirler ciddi, mahalleler ciddi, içinde salih insanlar da var. O salih insanların o ölümleri nedir olar için? Şehadettir. Resulullah diyor kim boğuldu, kim dağdan düştü ne olur? Şehittir. Depremde de ölen şehittir. Allah seni kurtardı demek ki. O azap geldi o ümmete sen içlerindeysen sen niyetine göre amel olursun. Onun için biz eyle gamr kurtarırız. Diğer ayette Maide suresinde lu'inelledine kafaru min bani israil ala lisani Davud ve Isa bnu Meryem e. ve Isa bnu Meryem e. diyor ki İsrail oğullarından bir kısmı ki küfrettiler Allah'ın emirlerine ne oldu Davud ve Isa'nın lisanıyla onlar lanete uğradılar. Neden dolayı isranlarından dolayı bima asav ve kanu ya'tedun ben İsrail'in bir özelleri var, sınırı açmak. Emrini durmazlar, aşarlar, devamlı. Teabdi. Her zaman aşarlar. Her şeyi aşarlar. كانوا لا يتناهون عن munkarin منكرين فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون Neden lanetlendiler? Hem sınırı açtılar, hem de bir sebebi münker yapardılar. Onu kimse neyi yetmezdir. Biz de olmuşuk. Ben İsrail'e benziyoruz şu anda. Allah korusun bizi onlara benzemekten. Onlar mağlubi <gülüyor> aleyhim lanetlenmişler ben İsrail. Beş vakit namazda diyoruz. Neyle bu şaireyi bırakmışlar? Evet. En son, yeniden sondan bir önceki paragraf. el sünnet vel cemaat iyiliği ve kötülüğü engelleme vazifesi, vazifesini yaparken Yumuşaklığa ve nezakete öncelik verileceği, Allah'ın dinine hikmetle ve güzel öğütle davette bulunacağı görüşündedir. Allah Teala şöyle buyurmaktadır: "Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et." Ehli sünnet iyiliği emretmek ve kö emretme ve kötülüğü engelleme vazifesi yerine getirilirken insanlardan gelecek olan eziyet ve sıkıntılara Allah Teala'nın şu emri gereği sabredilmeleri gerektiğini söylerler. Ayet-i Kerime'de, ey oğulcuğum, iyiliği emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış, başına gelenlere de sabret. Doğrusu bunlar azmedilmeye değer işlerdir. Evet. Gerçekten bu bu konunun en güzel yerine geldik. Zamanımız bitti. Bence bunu önümüzdeki derse bırakalım. Çünkü bu konu en önemli konulardan birisidir. Neden önemlidir arkadaşlar? Bu konusunda nedir ayet okuduğu gibi "İd'u ila sebebi rabbika. Allah yoluna davet et. Neyle? Bilhikmeti ve'l-mouizati ve cadelhum Hikmetle, güzel öğütle eğer zorlasalarsa hiddene de en güzel şekilde onlardan tartış. Bu neden bizim için çok önemlidir? Bunun kriterlerini bileceğiz. Çünkü biz dedik ki buradan bu dersten sonra çıkıp piyeseyinceğiz. İstersek biz hayırlı ümmetin şemsiyeti altına gidelim. Girmek için göz çıkartmayalım, baş kırmayalım, cönül kılmayalım, ne yapmamız lazım? Davetin kriterlerini bileceğiz. Nasıl emir bilma'ruf ve nasıl anneyi al yapacağız? İnşallah bunu önümüzdeki derste e, yaparız. Bu konuyu daha detaylı olarak çi, yanlış yapmayalım. Yani ecir kazanmak yerde giderken bazen vabal'dan geliriz. Allah Subhanahu ve Teala bizi emir bilme'ruf ve ne'e al edenlerden eylesin. Oların zümreleriyle haşr eylesin. Amin. Çünkü oların imamı da Resulullah'tır sallallahu aleyhi ve sellem. Allah hepimizi geçmişlerimizi ve gelen, geleceklerimizi de Resulullah'ın Resulullah'tan cennette konuş eylesin. Rabbi Rabbil alemin.